Radyo Agos. Günaydın sayın dinleyiciler. Dolu bir gündemle, dolu bir Ağustosla yine Radyo Ağustos saatinde karşı karşıyayız. Cumartesi günü. Bugün e, gerçekten de bu hafta dolu bir gazete hazırlandı. Bütün sayfalarında ilginç başlıklar, ilginç manşetler var. Onlardan seçtiğimiz bir... E, Bir seçkiyle e, giriş yapalım önce e, bu haftanın en önemli konularından biri, en çok göze çarpan konularından biri, ulusal basında da yankı bulan konularından biri, e, Feriköy'de yaşlı Ermeni bir kadına yapılan saldırı. Evet. Evinin girişine girişinde saldırıya uğlayan e, Markrit Jamgoçoğlu'ndan bahsediyoruz. E, bu kadence az marketten alışveriş yapmış, yalnız yaşayan bir kadın, e, 80 yaş civarında. Eve geldiğinde apartman kapısından içeri girmiş, apartmanda yabancı birini fark etmiş ama bunu çok yadırgamamış. Çünkü çok konutlu bir apartman, ee, birisine gelmiş olabilir diye düşünmüş, merdivenlerde duran bir adam. Kapıyı açmamla birlikte arkadan saldırdı, yere düşürdü beni diyor, yere düştüm. Sonra da başımı taşa vurmaya başladı, yani yere vurmaya başladı, zemine vurmaya başladı. Bağırdım çağırdım hiçbir tepki vermedi hiçbir ses çıkarmadı sesini duymadım o yüzden de diyor belki de tanınmamak için ses çıkarmamıştır e, masanın üstünde çantam vardı içinde de 70 lira falan çantamı aldı ve kaçtı ne yaladığımı şaşırdım diyor arkasından komşuları gelmişler sonrasında e, kadına demişler şikayetçi olalım karakola gidelim falan hepsinden imtina etmiş bir netice alınmayacağını düşünmüş çünkü karakola gidersek bir şey çıkmayacak diye. Evet ilk defa da e, gündeme gelen bir konu bir mesele değil aslında. Geçtiğimiz sene Aralık ayında da benzer hadiseler şeyler Samatya'da. Yaşanmıştı. Samatya'da yaşandı. Evet benzer şeyler. Hemen o çağrışımı eee evet. tazeledi bir kez daha. Çünkü e, o saldırılar bize hep nefret söylemi, nefret suçu, e, hatta nefret cinayeti çünkü bir ölümde de sonuçlandı. Evet. Malisa küçük olayında. Ee, o yüzden e, o nefret e, ihtimalini gene akla getirdi. E, ama basit bir e, serseri saldırısı da olabilir. İşte o 70 liraya tamahen falan bu da ihtimal dahilinde. E, ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi polis araştırma yapıyor. Ama bu araştırma için eldeki verilerde ne kadar yeterli o da pek Böyle belli sonucunu değil. Sonucunu görmeden çok işte, yorum yapmakta mana yok tabi. Evet, bir diğer ee, geçen defa öyle yapıldı çünkü birbirini takip eden e, olaylar oldu birkaç evet. gün arayla. Hepsi Ermeni yaşlı ve yalnız yaşayan kadınlar falan. manşet attık. Bu yani e, doğal yani. olarak öyle bir e, düşünce oluştu. Böyle bir refleks de var yani <gülüyor> işte bu tür olaylarla karşılaşınca e, nefret söylemini, nefret nefrete bağlayan. E, oluyor. O, yani onu da belki normal karşılamak gerekiyor. Yani bir yere kadar bilemiyoruz tabii. Böyle bir potansiyel var çünkü evet, ülkemizde evet. ne yazık ki. Bir diğer haber Ermenistan'dan ilginç. E, o yüzden bahsedelim dedik. Er, e, Ekim ayında Azerbaycan'da Başkanlık se seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. E, bu e, Ermenistan'da da ister istemez gündeme geliyor. Gündeme geliş biçimi ilginç tabii. Bakü'de doğup büyümüş bir e, Azerbaycan Ermenisi seçimlerde adaylığını koyacağını açıkladı. Bir basın toplantısıyla. Bizim arkadaşımız Lidik Asparyan'la gidip onunla konuştu. Kendisi kısaca tek rakibim Maliyev diyor. Böyle bir iddialı çıkış yapmış. İlginç bir hikayesi vardır muhakkak. Şu an hikayesinden bahsetmek istemiyor kendisi. Azerbaycan Ermenileri Kongresi Başkanı'ymış. Grigor Ayvazyan. Başkanlık Başkanlığa adaylığını koyması için önünde bir yasal bir engel yok. Zaten seçim komisyonunda E, olumlu rapor vermiş yani başkan olabilirsin. Azerbaycan Seçim Komisyonu. Evet. E çünkü bu insanlar vatandaşlıklarını yitirmediler şu anda Ermenistan'da evet. Azerbaycan vatandaşı olarak yaşamakta. E, oradan kaynaklanan bir mevzu olsa gerek bu. Evet bakalım ne olacak tek rakibi gerçekten e, göreceğiz. Tabii, herkes... Tabii şu an Azerbaycan'da yaşayan bir haydi de Ermenistanlı Türk olduğunu göz önüne alırsak. Ben hareket karşı taraftan da gelebilir. Evet, evet. Ermenistan başkanlık seçiminde <gülüyor> çünkü e, bağımsızlıktan önce Ermenistan'da 200 bin kadar Türk yaşamaktaydı. Evet. Bağımsızlıkla birlikte bunlar ülkeyi terk ettiler. Aynen Azerbaycanlı Ermenlerin Azerbaycan'a kaçmak zorunda kalmaları gibi Bakü ve Sumgayit olaylarından sonra evet. topluca Ermenistan'a kaçtılar bu insanlar bu arkadaşta demek ki onlardan biri ve bir Azerbaycan başkanlık seçimi. Yani muhalefet için ilginç bir şey olabilir. İlginç arkadaş şey e, do, dostluk söylemi, barış söylemi böyle bir insan. E, bunu orada tekrarlamak istediğini tek şey yapıyor, söylüyor. Azerbaycan'da başkan adayı olarak. Bakalım sonucu ne olacak? Başkan adayı olabilecek mi? Krikol Ayvazyan. <gülüyor> evet. Yani başkan olama, olmama ihtimali var ama Aliye ve karşıt oyların birikebileceği bir unsur olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta Bakalım bizde abi. de yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Acıda Pekkan ciddi oylar alıyordu mecliste oylamada. O kilitlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Bir ara Zekeriya Beyaz'ın Cumhurbaşkanlığı. Mesela. <gülüyor> <Buna benzer bir gülüyor> Bu kesinlikle. da böyle absürt bir şey olabilir. <gülüyor> bir diğer habere geçeyim. Bu hackerların gizli dünyası, dünyasının sırları nereden vardık? Geç, geçtiğimiz hafta Korsan Parti e, üyeleriyle e, buradaydık. O ilginç bir haber olmuştu. Onu konuşmuştuk. ilgili de çekmişti. Biz de eğlenmiştik konuşurken. Şimdi Hack Kültürü ve Haktivizm e, bir kitap yanında alternatif bilişim derneğinin hazırladığı bir kitap. E, Tabi hacker deyince aklımıza e, olumsuz bir şey geliyor. E, Tabi bilgisayar korsanı karşılığı bizim sözlükte. E, fakat... Durum farklı yani son iki senedir durumun farklı olduğunu görüyoruz farklı abi. Nereden görüyoruz? Yani Tunus'ta, Mısır'da, Arap Bağrı'nda etkiliydi. Sosyal medyanın etkili olduğunu düşünüldü. Fakat ortada aslında dijital aktivizm denen bir şey var. Yani internet üzerinden yapılan bir aktivizm var. E bunu Gezi Park olaylarında da gördük. Yani eskiden bilgisayar başında oturan ve böyle şeyler yapanlar aktivizm yapanlara klavye delikanlısı denirdi. <gülüyor> erkek, sen, erkek sen adresini ver de gelelim böyle bir şey olurdu diye yani, öyle muhabbet olurdu. Şimdi e, durum farklı yani internet başında bilgisayar başında aktivizm yapmak makbul bir şey ve sonuç alınıyor. İnsanları sokağa dökebiliyor. E, Haktivizm diyorlar buna. Bunun bir de karşı ayağı var bildiğim kadarıyla. Polis de dezenformasyonuyla... E, ...kasıtlı yönlendirmeleriyle bunlar mücadele halinde de evet, oluyor. Evet, aynen ee, Bunun organizasyonlarını boşa çıkarmak için. Ee, yani bu kitapta bir yetkin sallı görüştük editörlerinden. Ee, bu kavramları iyice öğrenmek isteyen, bu dijital aktivizm nedir? Ee, bu insanların yarattığı yeni siyaset yapma biçimi nedir? Bunları görmek isteyenler bu kitaba bakabilirler. Kısaca haberimize de bakabilirler. Hem bir söyleşi var, ben de bir giriş yazısıyla toparladım meseleyi böyle yani korsan parti röportajını, yazısını beğenmiş olanlar, radyoda dinlemiş onlar tekrar bu şeye bak hacker mevzusuna bakabilirler. Bir de Mısır'da ihvanı yok etmeye çalışıyor ordu başlıklı bir yazımız var değil mi? Evet. Buna da değinelim istersen. Bu bir röportaj yaptık kimle? Yardım... Amerikan Üniversitesi'nde misafir bilim adamı olarak çalışan siyaset bilimci Hakkı Taş. Evet. Kendisi Darbe sırasında Kahire'deydi. Darbe olur olmaz Türkiye'ye döndü. Orada doktora sonrası çalışmasını yapan bir arkadaş. Şu an İpek Üniversitesi'nin Ankara'da çalışmalarına devam ediyor. Buradan tabii ya Mısır Meclisi çok hareketli ve insanların ta takip ettiği bir mesele. Buradan öne çıkarmak istediğimiz şey ne olabilir? AKP İhvan karşılaştırması yapılıyor tabii. Bu röportajda da yapılıyor. İhvan'ın ne kadar aceleci olduğu... Evet bu vurgulanıyor bir de hep Türk modeli diye bir şey konuşulurdu yani Türk modelinin bölgedeki ülkelere örnek olacağı konuşulurdu fakat tabi ortada şey var artık yani Türk modelinin farklı şekillerde bir askeri vesayet üretme modeline dönüştüğünü ve böyle örnek olduğunu söylüyor. E biz uzun yıllar hakikaten de tam onu e, ima ediyorduk ama son 10-11 yıllık süreçte de tam tersine askeri vesayeti e, kırarak e, toplumun temayüllerine biraz daha e, e, açıklık getiren ona e, yankı olan bir e, düzeni nasıl oluşturabiliriz'in pratiğini de yaşıyoruz. Yani e, Türk örneği olumlu veya olumsuz şeyler içerebilecek bir ifade tek başına. Eskiden baktığınıza bağlı. Evet yani eskiden de olumluydu. Yani <gülüyor> model derken demokrasiden bahsediyordu insanlar. Yani orada oralara demokrasiyle evet. de model olacağını düşünüyorlardı. yani işler karıştı ve baya e, bayağı bir değişti. Artık es, askeri vesayet nasıl üretilir? E, onun herhalde modelin Türkiye tarihine bakıp e, oradan e, kendilerine uyguluyorlar mı artık bilemiyorum. ...ya da ıı, askeri vesayet değil, ...polis devleti nasıl üretildi evet. belki de Tabii, Çünkü askeri vesayetimiz biz... ...geriledik ama... Bir ...polis devletiyle... Evet. Iı, ...karşı karşıyayız. Nur Topu gibi bir... ...polis devletimiz var. Evet. Her şeyi sınırlayabilin, her şeyi... ...bir kişinin inisiyatifine indirgeyebilen... Iı, ...meclisi gerekirse... ...kilit diyebilen... Iı, ...partiler yasasından ötürü... ...partilerin fikir üretmesi zaten... ...kilit altına alınmış bir şey milletvekillerinin e, inisiyatif üretmesi kilit altına alınmış bir şey. Nur topu gibi bir polis devletimiz var. Evet. Onunla örnek olabiliriz şimdi. Durum bu. Yani Mısır'la ilgili farklı bir röportaj okumak isteyen bu sayfayı açabilir. E, bir ara vereceğiz şimdi. E, Yusra El Havari'nin bir şarkısı. Kendisi bu şarkıyı Tahrir'de inşa eden duvar, duvarları görünce yapmış. Kahire'nin Bağımsız Müzik sahnesinin son dönemde öne çıkan isimlerinden. Hem Besteceğim şarkı sözü yazarı akordeonist solist ee, el soru dinliyoruz şimdi O de mi su O demeli beni. Kedám sogyal föld te segue Kedám sogyal föld meg v forcé Kedám sogyal föld te sociál Kedáme sogyal föld te ked남 OKomoly kottaク, gyere�� your We contar Ráad és a del a gálbán, és együttetek a szóra, a szóra, a szóra, a szóra, a Tabii, e, kaçırılan metropolitler e, bilmecesi devam ediyor Devam ediyor evet gerçekten de e, bir haydi zaman oldu bu adamların e, kaçırılışı ve e, yaşamlarından tabii ki endişe ediyor Çünkü bu konuda e, mütemadiyen çok vahim şeyler çok vahşi şeyler e, duyuyoruz e, İnsanlar öldürülüyorlar hunharca öldürülüyorlar kafaları kesilerek öldürülüyorlar Bazen bunlar video görüntüleri olarak da evimize evet. kadar geliyor. E, bu örnekte de bunları e, yaşadık. E, böyle örnekleri yaşadık. Sonra akrabaları çıktı. Aman o dayım değil. Aman o benim amcam değil falan gibi şeyler söyledi. Arada daha dehşeti düşürecek bir e, haber yayınlandı. Temmuz ayı içerisindeydi zannediyorum. E, Konya'da Bazı insanların bir operasyon esnasında ele geçirildiği, evet. bunların metropolitlerin katilleri olduğu, yabancı uyruklu oldukları için de sınır dışı edildikleri gibi, Evet, böyle bir e, yani kahraman olmak üzere ülkelerine gönderildikleri gibi bir e, çağrışımla verilen bir haberdi. E, o da bir dehşet yarattı ama neyse ki Dışişleri Bakanlığı çevreleri o haberi yalanladılar. Yani. Evet e, böyle bir şey yok dediler. Böyle bir şey yok diyorlar ama yani Türkiye'de bazen çok ilginç şeyler yaşanıyor. Şimdi biliyorsun bugünlerde birdenbire konu değişti gerçi ama Suriye'de sarin gazı kullanıldığı mevzuları var. Adana'da yakalanan bir bir operasyon sırasında yakalanan bir otomobilde El Nusra militanlarında bilmem ne kadar miktarda sarin gazı da çıkmış. Evet. Oysa bugün e, Türkiye'de siyasetçiler, Dışişleri Bakanı falan gazın kimde olduğu daha belli olduğuna göre hiç şüphe yok. Bunu Saddam kullanmıştır diyor ama galiba mesele pek o kadar net değil yani gazın kimde olduğu. İnsan bir şey söylemeye korkuyor açıkçası çünkü bir söylediğiniz hemen yanlışlanabiliyor ya da... Doğrulanması da korku verici olabiliyor Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Biz gene böyle. metropolitler meselesine dönecek olursak Bu iki metropolit Yani üst düzey din görevlileri Toplum liderleri diyelim bölgelerinde Hem Asuride'nin hem de Keldanilerin Toplum evet. liderleri Doğu Ortodoks Kilisesi'nin iki önemli Psikoposu Kaçırılmışlardı karşılığında bir fidye istenmedi bildiğim kadarıyla ya da Yok, herhangi hayır. bir takas önerilmedi. Ee, din adamları da, Hristiyan din adamları o bölge için çok önemli, önemli bir insanları. nefret objesi. Yani, yani, evet, yani. E, onların kafasını kesmek birçokları için çok keyifli bir şey olabilir. Yani o videolardan e, bu metropolitler e, öldürüldü. iki metropolit öldürüldü gibi bir haber çıkmıştı. O olmadığı anlaşıldı. Oldan, Fakat evet. din adamlarına yaklaşım, Hristiyan din adamlarına yaklaşım. Yani Nusra Üyeler tarafından belli. Yani en azından onu yansıtan bir görüntü olduğu açık. Evet. E şimdi fakat tabi manşet haberimize geçelim. Manşetimiz neydi? Kiliseler... Ah kiliseler sahibini arıyor. Sahibini arıyor. <gülüyor> sahibi belli de sahibi çıkalı yok. Sahibi belli aslında evet. Yani şey <gülüyor> aslında sahibini arıyor diyebilirmişiz yani. E, nasıl bu haberi yaptık? Yine Uygar Gültekin e, üstlendi bu haberi. E, Bitlis Tatvan'da Yamaç ailesi. Evet. Nin, özel mülkünde bir e, kilise var. Bu kiliseyi korumuşlar bugüne kadar. Fakat e, restore edilmesini istiyorlar. Restore edilemiyor. Belediyeden gelen yanıt e, yani mülk sizin. biz nasıl restore edelim? Belediyeden değil de e, ilk kültür tabiat varlıklarını koruma evet, evet. kurulundan. Van Kültür e, Varlıklarını Koruma Kültür Evet. Oradan kurulu. gelen yanıt bu. E, doğrudur. Bu aynı zamanda da Kültür Bakanlığı'nın da tavrı. Ben şunu anımsıyorum ki Ee, Diyarbakır'daki Subkilogos Kilisesi onarılacağız ama Kültür Bakanlığı'ndan destek istemişti. Oranın vakıf yönetim kurulu dedi ki Ergün tapuyu Ayık bize, evet oldu. Ergün Ayık var Ayık tapuyu bize devrederseniz o zaman biz yaparız demişlerdi. Ergun diyor ki tapuyu vermek meselesi değil. de kilise olmaktan çıkacak. Evet. Onlara verdiğimizde müze olacak. Biz bunu kabul etmedik. Olarak hı hı. Şimdi buradaki durum da o. Adamın özel mülkiyeti bana devredersem ben onarırım diyecektir muhtemelen. Evet. Ee, özel mülkiyet altında olduğu için projelendirme yapılamıyor. Restorasyon işinin mülk sahibi yapmak zorunda kalıyor. Ee, bunun devredilmesi problemi. Yani aile devretmek istiyor asıl sahiplerine. Artık bir vakıf mı olur? Bir yani Patrikhane mi olur? E, burası tabii meçhul. Yani birini devretmek istiyor. Fakat hangi mecra kullanılacak? Hangi yasa kullanılacak? Bunlar çok belirsiz. Kara Aa. Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na devret. <gülüyor> Şimdi bütün formatları çok çabuk biter eminim ki. <gülüyor> Ama yani <gülüyor> kalkıp da bir Ermeni Vakfı'na devretmek istese tahmin edebiliyoruz ki bir sürü hukuki zorluk çıkacaktır bu konuda. Aynen öyle. Patrikhane bu konuda bize devre bize de devre olsun. Yani mülkiyeti bize geçsin. Biz ilgilenelim diyor. Kilise olarak yeniden restore edilsin... Kullanıma açılsın. E, fakat patrikanenin, patrik'in tüzel kişiliği yok. Yani tüzel kişiliğimiz bize verilsin. En azından bu tartışma yürüsün. tabi e, e, tabii bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu da var. E, bu yolun da kullanılması lazım. Patrikhane tüzel kişiliğe sahip olursa bu mülkleri Edinebiliyor. Ondan sonrası tabii daha kolaylaşır. Bu son söylediğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu tabii çok önemli bir şey. Çünkü Yunanistan'da bir Türk Vakfı benzer bir durumda bu yolu kullandı ve sonuca evet. ulaştı. O yüzden burada da karşılığı olabilir bunun. Ama şöyle bir gerçekliğimiz de var. Onu da şu anda itiraf etmekte ben fayda görüyorum. Açıklık, şeffaflık adına. Ermeni Patrikanesi'nin en büyük kabusu Anadolu'da herhangi bir yer, kiliseye daha sahip olmak. <gülüyor> Çünkü e, bunların bakımı için, korunması için, ziyaretçilerinin karşılanması için orada bir bekçi tutacak. Oraya e, sürekli olmasa bile yılda 5-6 defa e, görev yapacak bir din adamı gönderecek organizasyonu ve maddi donanımı mevcut durumda yok. Bunlar büyük e, Bunlar kabus oluyor Patrikhanesi için. Evet. Eğer orada nüfusu yoksa, bir cemaati yoksa, cemaati olmayan bir yerdeki kilisenin mülkiyetini e, sana verelim demek uykularını kaçırıyor İstanbul'daki evet. patrikhane yetkililerinin. O da işin ayrı bir gerçekliği. Ama tabii ki e, bunlar çok önemli. Bunu biz şimdi burada yüksek sesle e, ifade ediyoruz. Ya da gazetede bu minvalde açıklamalar yazdığımız zaman diasporadan hemen feryatlar yükseliyor ki siz ne yapıyorsunuz? Yani e, bunlar bizim... E, Kendi öz varlıklarımızdı. Bir kısmının tarihi e, değeri var. Beşinci, yedinci yüzyıldan kalma yapılardan bahsediliyor. E, bunlar geri alınabiliyorsa siz alın da biz el birliğine ne yapabilirsek yardımcı olalım gibi evet. de oradan feryatlar da duyuluyor bir yandan. E, yani... Tabii. Çok Tabii. E, uçları olan bir e, konu bu. Bir sürü ucuyla değerlendirmek gerekiyor. Bu mevzuyu ilk defa Fatih Altaylı <gülüyor> evet, de e, gündeme getirecekti falan. değil mi? E, onunla gündeme geldi. Elimde kilise var vermek istiyorum kime vereceğim kime diye. Kime vereceğim <gülüyor> diye çok <gülüyor> açık çok net sordu. E, Robert Koptaş yaptığı bir röportajdı o. Bizim gazetemizin genel yayın yönetmeni Robert Koptaş e, kendisiyle görüştü. Bu haber basına yansıyınca Fatih Altaylı'nın kilisesi var diye. Ee, bu söz konusu olunca da Altaylı çok net bir şekilde şu anda bilmiyorum ki dedi benim kişisel e, mülkiyetimde mi tapular çünkü aile fertlerimiz arasında benimse zaten hiç mevzusu yok ben hemen iade edebilirim ama e, ailemden birilerindeyse dedi kız kardeşlerimde annemde falansa onları da ikna ederim bu konuda ben aracılık yaparım. E, yeter ki siz bana muhatabımı hı hı. söyleyin dedi. Robert Koptaşoğlu olarak o dakika itibariyle bir muhatap söyleyemedi. Muhtemelen ondan sonra da kimse dememiştir ki ha istiyorsan şuraya veya şuraya devrede bilirsin. Evet, sahibini arayan başka kiliseler de var. E, bu kiliseler Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, sahip olduğu arazilerde bulunuyorlar. Askeri alanlarda şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma var. Askeri alanları şehir dışında taşımak gibi bu araziler imara açılacak fakat abi bir yandan tabi askeri araziler şehrin ortasında hoş değil bir yandan da bu Şerleşilik araziler evet, yeşil, yeşil alanlar yani yeşilli Korumak adına yani bölüm mesele şimdi tamam askeri askeri dışarı yani şehir dışına çıkaracaksınız fakat ne olacak imarı açınca buradaki yeşil alan ne olacak problemi var Tokyo blokları evet yani büyük bir istihdamız var bu konuda. Tatmin olmayan <gülüyor> bir iştah. Türkiye blokları olur. E şimdi şey Anadolu'da da pek çok e, askeri arazi içinde bulunan kilise var. Emre de bunları e, yani ziyaret edilebilir olanları en azından dökmüş. E, haberin bir kısmında böyle. E, meraklısı varsa askeri araziler içindeki kiliselere ziyaret etme meraklısı. Biz özellikle Agust'un Ermenice sayfalarında epeyce bir zamandır belli aralıklarla Ee, Van e, Albayrak e, köyünde yani İran sınırına çok yakın neredeyse sıfır noktaya yakın bir yerdeki e, Portoomyoz Manastırı'ndan bahsediyoruz. Orası askeri alan içerisindeydi. Askeri birlik orayı terk etti. Alanı terk etti. Alanı terk edince de kilise ...olduğu gibi açıkta kaldı. Tabii pardon olmuyoruz bu konuda. Şanslı bir... E, ...kilise. Çünkü askeriye... ...orada mevzilenirken... ...evet turistler yaklaşamıyordu, gezemiyordu... ...resim çekemiyordu falan ama... ...hiç değilse kilise muhafaza edildi. Belki iç mekanda... ...kullanıldığı ordu tarafından depo falan... ...gibi bir niyetle. Ama ne yazık ki askeriyenin yıktığı bir sürü... E, hmm. ...kilise örneği de var. Sıvas Temeltepe'de... ...Surt Nişan Kilisesi... ...askeri bir garnizon içerisindeydi... Ve 74 yılına kadar ayakta olan bir kiliseyken e, bir defadan yıkıldı, yok edildi. Şu anda yerinde yerler ve böyle başka örnekler de var. Yani askeriyenin hem e, kendi bölgesinde olduğu için koruduğu, kullandığı, depo olarak falan kullandığı, fonksiyonel kullandığı, buna bağlı olarak da koruduğu kiliseler olduğu gibi ne yazık ki yok ettiği Bakın. pek çok de var. Fakat abi tekrar bir ara vereceğiz fotoğrafçımız Berç Arabyan Vakıf Vakıflı Köy'deydi. Sen <gülüyor> hikayesini anlat istersen hemen. Anlatırım tabii. Eee Aradan sonra mı anlatalım? Bu, sonra de, anladın, detaylı şarkı... olarak aradan sonra anlatalım. Tamam, Keyifli evet. bir hikaye çünkü. Evet. Bende de paylaştı duygularını Berç Arapyan e, gazetede de fotoğrafları konuşuyor zaten. Evet. Normalde Altuğu Yılmaz e, müzikleri seçiyor. Fakat Berç Arapyan'ın özellikle seçtiği bir şarkı. Evet, onun tercih ettiği bir tercih. E, şarkı. Bunu e, tanıtırken de Altuğu Yılmaz bize not yazarken o notu aktaralım istersen. Birka Onu, biraz aradan, zamanı... sonra, aradan sonra aktaralım, vaktimiz kalmayacak. Yoksa. Öyle mi? Viken Tarpinyan'dan tarpin Oda Ramaycan, Peki Pekibra ya da bilinen adıyla Karavan dinleyelim dönüşte bu parçaya Allah dair altın notunu da okuruz Müzik Oda Ramaycan In karaván sem Radyo Agos. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz hafta sonu da, e, daha doğrusu e, Ermeni, e, Hristiyan Ermeni toplumu için beş önemli dini bayramlardan biri kutlandı. Asfadazin Bayramı, bu e, bayramın Hristiyan versiyonu Asfadazin yani Meryem Ana Bayramı. E, bayramın aslı Ermenilerden de eski, Hristiyanlıktan da eski, e, Anadolu'daki e, veya Bütün bu Orta Doğu coğrafyasındaki diyelim bağ bozuluşenliklerine dayanan, üzüm kutsanan gün bağların bozulduğu üzümün artık şaraba dönüştürüleceği Dionysos'tan beri Sümerlerden, Hittitlerden bildiğimiz, Ermeni mitolojisinde bildiğimiz ama e, Hristiyanlık dini inancı benimsendikten sonra halkın unutmadığı unutmadığı için de muktedirlerin adını değiştirdikleri, Meryem Bayramı dedikleri Bayram kutlandı. Bu bayramın Türkiye coğrafyasındaki en renkli kutlanışı Antakya'nın Vakıflı Köyü'nde oluyor. Oradaki köy kilisesinin adı da bu ismi taşıyor çünkü Meryem Ana Kilisesi adını taşıyor ve her yıl büyük şenlikler oluyor. Son iki yıldır bu şenlikler biraz buruk geçiyor. Buruk geçmesinin sebebi sınırın hemen ötesinde süre giden kanlı savaş. Çünkü her yıl Suriye'den de özellikle Kesaftan ve Halep'ten otobüslerde insanlar geliyorlardı. Bunlar eski Musa Dağlılardı, Musa 7 Dağ bölgesinin Yediköy'ünde yaşayan insanlar gelip o bayrama, o bayramın coşkusuna katılıyorlardı. Coşku da şu, o bayramda bütün bayramlarda olduğu gibi, gelenek olduğu gibi kurbanlar, adaklar kesilir ve kurban etleriyle de keşkek pişirilir. Bu bayramın bir gün öncesinde akşam başlayan bir şeydir. Bir şölenle, de bir şenlikle başlar, gece boyunca o pişirme merasimi, merasim diyorum buna sürer ve ertesi günü de, Ayın bitiminde e, orada toplanan herkese keşkek dağıtılır. İnsanlar hem birer tabak orada yerlerken giderken evlerinde de tencerelerine de keşkek götürürler. Bu yıl gazetiyatına bu e, ritüeli izlemeye Belç Arapyan gitti. Belç Arapyan bu konuda çok duyumları olan, pek çok şey işitmiş olan bir insandı ama... İlk defa kendisi tanık olacaktı. Büyük bir keyifle anlattı gördüklerini gazetemizde. Ee, uzun bir yazı yazmıştı. Biz onu gazeteye uyarlamak için <gülüyor> biraz özetlemek zorunda kaldık ama yazdıkları kadar fotoğrafları da konuşuyordu. Ee, öyle ki biraz önce dinlediğimiz parça, e, tam da biz bu hafta bunu konuşacağız. E, Berç ne çalınmasını istersin dediğimizde Berç'in tereddüt etmeden önerdiği parçaydı. E, biraz önce dinlediğimiz Yabancı, ıssız yollarda kervanımla baş başa yürüyorum diye Avedik İsaagiyan'ın sözlerinden gene şairi tarafından yaratılmış bir dizenin eşliğinde söylenen parça. Yazları Kesap'a giderken dinlerlermiş bu şarkıyı. Kesap'ta Vakıflı Köy'ün karşıda Suriye sınırının içinde Tabii, kalıyor. Orada bir Oradan kel var şimdi. Cebel Akra denen. E, bu dağın bir amacı ki vakıflı köyüne bakar işte vakıflık köyden panoramaya bakarsanız o dağı görürsünüz. Bir, bir amacı Türkiye'deyken diğer etekleri Suriye topraklarındadır ve e, Kesap'ta hemen o e, eteklerde kurulu bir yerleşimdir. E, Kesaplılar e, 1939'dan önce de orası bir yerleşim birimiydi ama 39'da e, Antakya Türkiye'ye bağlandıktan sonra yedi köyün altısının halkı bölgelerini terk etti. Korktular. Türkler 1915'te bizi kıramamışlardı. Onun intikamını alabilirler korkusuyla. Ülkelerini terk ettiler. Üstelik de bütün mal varlıklarından vazgeçerek, feragat ederek terk ettiler. Öyle bir anlaşma yapıldı. O yüzden şimdi köyün içindeki bazı evler, bazı bahçeler, bazı bostanlar, bazı tarlalar, vakıflar genel müdürlüğünün. Aslında onlar Ermenilere ait e, arazilerdi Ama bu insanlar haklarından Vazgeçtiklerinde otomatikman hepsi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait oldu Nitekim Berç'in aktardığı Haberde bir misafirhanenin Onarımından bahsediliyor O misafirhane mülkiyet olarak şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aslında e, Biraz uzun elimli bir kiralama oldu Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Ve Antakya İl Özel İdaresine maddi destek verdiler Onarıldı köyün bir misafirhanesi Var 4 veya 5 odalı Güzel bir misafirhane, eski bir köy evi. Evet, Belçin hikayesi de böyle. Belçin hikayesi böyle Şimdi bir şey. Şimdi keskin bir dönüş yapacağız, keskin. eğitim sistemini konuşacağız. Konu, e, i̇ki konumuz var, evet. Batuhan Ayda Gülle, Garopaylan. E, önce Anadolu, Lisede, Anadolu Lisesi oldu, bütün liseler artık düz lise oldu, Anadolu Lisesi oldu. İsim değişikliği oldu ama nitelik ne olacak onlar tartışılıyor. Bir yandan da bu okullara kaydolamayanlar, Tabii meslek liselerine gitmek durumunda kalıyorlar. Biraz işte zorlama algısı var. Veya imam hatiplere. Evet. Hem bu değişikliği hem de azınlık okullarının etkisini tartışacağız. Vaktimiz kalırsa da senin vakıf üniversitesi tartışmanın belki <gülüyor> evet, <ama gülüyor> girebiliriz yani. Şekilde. <gülüyor> Öncelikle Sabancı Üniversitesi'nin İstanbul Politikalar Merkezi var. 2003'ten beri de eğitim reformu girişimi bir grup var. Batuhan Bey'de bu grubun başında. Önce bu eğitim reformu girişimini tanıyalım isterseniz. Öyle başlayalım. Tabii ki günaydın. Aslında pek de keskin bir dönüş yapmıyoruz. Çünkü ben ilk girişteki o hikayeyle, yani o hikayenin içindeki eğitimin devamı olarak bunu devam ettim. Çünkü hani çok tatlıydı ve eğitim aslında gerçekten evet. de böyle bir şey. Yani Eğitim reformu girişimi Türkiye'de 2003'ten bu yana eğitim kararlarının daha katılımcı ve veri temelli süreçlerde alınması için çalışan ve bunun için de özellikle kamuda karar alanları ve kamuoyunda eğitimden yararlananları bilgilendirmek için araştırma yapan, araştırmalarını daha iyi iletişim ve daha etkili iletişim yollarıyla duyurmak için savunu yapan, Ve keza e, öğretmenlere dokunmak, öğren öğrenmek için de eğitimler düzenleyen bir girişim. Hı hı. E, Sabancı Üniversitesi bize şemsiye, e, kurumsal bir şemsiye görevi görüyor. Ancak RG'nin e, faaliyetlerini 20 tane çoğunluğu vakıf olmak üzere sivil toplum kuruluşu ya da şirket veya vakıf üniversitesi destekliyor. E, RG'nin hedefi Türkiye'de herkes için kaliteli eğitim. Zaten bir an geleceğimiz tartışmalar da bununla ilgili. Herkes için diyoruz. Çünkü Türkiye'de isteyen herkes, isteyen herkes değil, bütün çocuklar anayasal haklı olarak o eğitime erişebilmeli. Ancak 2000 öncesinde zaten yanıldığımız ya da unuttuğumuz nokta oydu. Biz herkesin eğitime erişmesinin eğitimdeki amaçlarımızı otomatik olarak gerçekleştireceğini düşünüyorduk. Halbuki hayır, herkesin eğitime eriştikten sonra içerik olarak da Kaliteli bir içerik alması gerekiyor. Evet. Bunu göz ardı ediyorduk. En azından kamu diş aktörlü olarak kamuyla bu konuda diyaloga girmeye yeter sahipliğimiz yoktu, ya motivasyonumuz yoktu, ya da becerimiz yoktu. Ya da art niyetlerimiz vardı. Ya da <gülüyor> <gülüyor> belki de esas önemlisi de o, biz bir tip yaratmak istedik, Bir yurttaş tipi, bir öğrenci tipi, bir genç tipi bilmem ne ve her şeyi buna göre kurguluyorduk. Yani art niyetimiz derken bunu kastediyorum. Belki de kırılma noktası da biraz buralardan kaynaklandı. Yani Kesinlikle. yurttaş tipi değişmiş olabilir algısı da var. Ve yani. buradaki kaliteyi de ben çok saçmak isterim. Çünkü yalnızca çocukların ne kadar matematik ya da kimya öğrendiğinden bahsettiğimiz bir kalite değil. Öncelikle çocukları aktif yurttaşlar olarak yetiştirecek bir eğitimin içeriğinden ve niteliğinden bahsediyoruz. Aktif yurttaşlarken de haklarının farkında olan, bunları talep edebilen, başkasının hakkını e, hem saygı duyan hem de gerektiğinde onunla beraber onun hakkını koruyabilen, eleştirel düşünebilen, e, bilmediğini tanımadığından korkmayan, aksine onu tanıma cesareti olan, becerisi olan e, bir yurttaştan bahsediyoruz. Aynı zamanda orta öğretimi bitirdikleri noktada isterse hemen isterse 20 sene sonra yeniden öğrenmeye başladığında bunun altyapısını kazanmış bir yurttaştan bahsediyoruz. Üçüncüsü de Tekrar temel eğitim olan yani zorunlu eğitim, orta öğretimi bitirdiğinde iş gücüne girmek isterse o iş gücünde yaşayabilecek, yeni beceriler edinebilecek ve kendini sürekli geliştirebilecek bir altyapıya kazanmış bir yurttaştan bahsediyoruz. Yani ERG'de bu çerçevede, bu vizyonda Türkiye'deki tüm eğitim politikaları, üniversite öncesi eğitim politikalarında çalışmalarını sürdürüyor. Sizin hazırladığınız raporlar da var, sunduğunuz raporlar da var sanırım. Var, biz 2003'ten bu yana bir, yani eğitimde aşağı yukarı her alanda çalıştık bunun içinde çok teknik konular da oldu. Hı hı. Ve sektörel çalışmalar mesela meslek eğitimi, beceri eğitimi bir yandan, bir yandan erken çocukluk eğitimi, öğretmenler eğitime erişim, erişen çocukların devamsızlık nedenleri özel ihtiyacı olan, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların durumları. Bir yandan da ama 2005'ten başlayarak ve aslında o zaman Rantink'in de içinde olduğu bir grupla din ve eğitim üzerine çalışmaya başladık. Ve Türkiye'de açıkçası 2005'te bütün bu tartışmalardan yani bu 4, 4, 4 tartışmalarından 8 yıl önce... E, ...Türkiye'de din ve eğitim nasıl yapılandırmalı diye için İstanbul Müftüsü'nün de, Türkan Saylan'ın da... ...İlayat Profesörü e, bir hocamızın, Halis Sayhan'ın da, e, Doğan Bermek'in de, Aleviler'de... ...bunların imzası olan bir şey yayınladık. Dedik ki Türkiye'de din ve eğitim böyle yapılandırmalı. Ha, diyeceksiniz ki ne oldu... Yani bir yere kadar bir teklif oluyor ama ondan sonra siyasi arenada tabii ki şey az oldu ama yani ondan sonra çift dillilik konusuna girdik. Ne olduğu ben biliyorum işte ne oldu o meseleyi buraya taşımanıza yol açtı. Yani bilinç birikimine bir katkı daha bir tuğla tabii. daha kazandırdı. Bu tür şeyler bir defadan biz bir rapor yazdık diye dünyalar değişecek değil ne oldu sorusu beni o bakımdan e, karşılaştığımda çok irite ediyor. Bu hafta köşe yazımda da buna değinmiştim. Gezeylemlerini yaptınız ne oldu? ya ne olacak? <gülüyor> olağanüstü bir bilinç birikimi oluştu. Olağanüstü bir e, görgü oluştu. Bir pratik oluştu. Ve bu çok değerli. Evet. Keza bunu mesela bu, bu örnek güzel. Çünkü 444 sürecinde ERG olarak bakanlığın ve hükümetin önerdiği kanunun Türkiye için çok ciddi riskler barındırdığını fark edince biz bunları çok açık olarak kamuoyuyla paylaştık ve veri temelli paylaştık. Hiçbir zaman ideolojik bir tarafa almadık. Ve veri temelli olarak bakanlar bunları gö göstermeye çalıştık ve sonunda kanun geçti. Ve kez daha bana bu sorular geldi. Hani ya işte o kadar uğraştım Batuhan. Ne oldu? Ya ben de dedim ki ya ben dedim bu süreçte dedim. Türkiye'de bir yurttaşın bile objektif verdiğim veritler temelinde kendi görüşünü oluşturmasına katkıda bulunduysam hı hı. bu dedim Türkiye'de demokratik kültür açısından bir gelişmedir. Sonuçta bu çalışmalarımız bizim I, ...sıfır ve bir arasında... ...iki tane şeyi olan... ...ya da ya başarılı ya da başarısız olan... ...bir penduluma konabilecek çalışmalar değil. Hani bunun nasıl için... Mi? ...biraz sabır isteyen, biraz sizin bakış açınızla... ...uzun soluklu olduğunu... Hı -hı. ...illa bir noktada bir değişim başlattın ama... ...o değişimin sonuçlarının... ...ne zaman ve nasıl geleceğini kesin bilemediğimiz çalışmalar. Fakat tabii kısa bir ara vermek... ...durumundayız. E, ne değişti, ne oldu... ...onu konuşacağız. Ondan sonra da işte... ...azınlık okullarına etkisini konuşacağız... E, Ara'yı nasıl vereceğiz? Hem ee, azınlık okullarına etkisini konuşalım, hem de azınlık okullarının önünde şimdi beliren e, hem e, ihtiyacı hem imkanları falan da konuşabileceğimiz evet, konu e, geniş mevzu var. Derin. Konu geniş, evet konuşacağımız çok şey var. Dinleyeceğimiz şarkı e, Karabar referansla hazırladık. E, geçtiğimiz hafta Putin Azerbaycan'ın Bakü'yü ziyaret etti. E, Agit'in de eş başkanı kendisi. Karabağ sorununa siyasi çözüm söylemi tekrarladı. Fakat ortada bir çözümsüzlük var. Kimsenin de çözüm istediği yok. Ee, çok çözümü gerektirecek de sanki böyle bir ortam da yok gibi böyle bir algı var. Ee, dolayısıyla orada yani hoş olmayan bir durum var. Hiç hoş olmayan evet. bir durum var. Biz, gelmeyen bir barış var çünkü. Aynen öyle. Ee, kimi dinleyeceğiz? Şövket Elek Berova'yı dinleyeceğiz. Karabağ. Evet. Bir Azeri Mahmut, sanatçı. Evet. Ee, bize de oldukça ilham kaynağı olmuş olan, e, yorumladığı parçalar, burada da Türkiye Lisansçıları tarafından öpertvara katılan, mesela bizim arkadaşımız Feryal Öney'in e, çokça yararlandığı bir kaynak kişi Evet, emniyelim. Evet, Szellem lett, mellettem, lulóba haraszan, és ki belém a bir lett, szívli vidi jarozan. Csend nem No, I Susha, Pitunasha, I can let us say, because I sushai, bitch on the shot, I Hakkı tabi ben Karabağ referansı verdim ama Özge'nin yaptığı röportajdan bahsetmedim. Hız, hızlıca ondan bahsedeyim. Levon Çorbacıyan'la bir röportaj gerçekleştirildi. Levon Çorbacıyan'ın iki önemli kitabı var bu konuda. Kafkas düğümü, Dağlık Karabağ tarihi ve jeopolitiği. Diğeri ise Dağlık Karabağ yapımı ayrılmadan Cumhuriyete. Özge Atasel'in yaptığı röportaj. Orta sayfamız oldu bu hafta. Karabağ konusu meselesi hakkında bilgi edinmek isteyenlere geniş bir röportaj. Bu bilgiye de çok ihtiyacımız var. Çünkü bu işleri hep böyle Hamas'î nutuklarla konuşuyoruz. Herkes hamaset yapıyor bu konuda. Ermeniler de Azeriler de Aliyev de. Aliyev özellikle savaş çığırkanlığı yapan bir hamasetin içine batmış durumda. işte Karabağ bilmem kadim Azeri yurdudur diyor. Öbürleri kadim Ermeni yurdudur diyor. Ama bunun tarihsel referansları nedir? Bu bilgiye gerçekten evet. de çok ihtiyaç var. Şimdi konumuza dönelim. Ben Anadolu Sesi mezunuyum ben de. Kadıkü Anadolu Sesi'nden mezun oldum. Orada yani 95'te girmiştim. O zaman tabii şeydi ilkokuldan sonra giriyorduk. Sistem değişe geldi yani sürekli. Biz İngilizce temelli bir eğitim görüyorduk orada. Sonra 8 sene çıktı. Bizim nüfusumuz ikiye katlandı. Bir baktık 400 kişi olduk. 400 kişi bir dönem yani. Acayip. E sonra tabii ben liseden mezun olduktan sonra orta öğretimle ilgili değişimleri takip etmeye başladım doğal olarak. Fakat şimdi ne oluyor onu merak ediyorum. Her şey anında dosyası oldu. E biliyorum ki birkaç artık sadece birkaç okulda var galiba hazırlık sınıfı. E, o o mesele de tam belirsiz. E, asıl amacından biraz sapıyor. Bir de, yani nasıl bir değişiklik nedir? İyi, ...Türkiye'de Fen Lisesi'nin kuruluş amacı aslında e, özellikle Fen Liselerinin hani daha e, akademik olarak başarılı çocukların fen eğitiminde önlerini açıp onları hani uzun vadede Türk, ülkeye tekrar hani işte, bilim insanı olarak, mühendis olarak kazandırmaktı. Anadolu Lisesi de benzer bir şeye sahipti misyonu. E, bu tabii e, çok sulandırıldı ve şu an hiçbir şekilde artık e, Anadolu Liselerinin diğer liselerle bir farkının olmadığı duruma geldi. Şeyin de altını çizerekten konuya girelim. 98'deki 8 yıllık temeliyetim kanununun bunları bir anda birleştirmesi de çok ani hiç araştırılmadan ve etkileri düşünülmeden yapılmış bir şeydir. Yani Handolü Sen'in o dönem siz ilk 3 yıllarını hazırlıklarını kapattığınız zaman aslında uzun zamanda telafisi olmayacak bir zarara yol açtınız. Daha sonra şöyle bir şeyle karşılaşıyorum Milliyetin Bakanlığı. Milliyetin Bakanlığı'nın uzun yıllardır çok uzun yıllardır çözemediği bir sorun var. Kaliteli eğitimi çok az bir nüfusuna verebiliyor. Geri kalanlarına da çok vasat bir eğitim veriyor. Şimdi bu vasat her eğitim... Her yerde olduğu gibi diyebilir miyiz buna? Türkiye'de nüfus daha çan eğrisi şeye daha yakın. Aşağı vasat daha yakın. yakın. Yani daha büyük bir nüfus Türkiye'de vasat eğitim alıyor. Yani evet her yerde vasat eğitim alanlar veya hani daha iyi eğitim alanlar var ama büyük çoğunluk ortadadır. Türkiye'de çoğunluk şeye yakın, dibe yakın. Dime yakın. Yani neredeyse okula gitmeseler olacak kadar ne yazık ki. Yakın. Hatta daha iyi olacak. Hatta daha iyi olacak. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> Şimdi oradakiler de talep ediyor. Şimdi oradakilerin talebi sonuçta iyi eğitim. Fakat iyi eğitimden millet Makam'ın anladığı şu noktada tabela değiştirmek. Şimdi ne oldu? Baskı üzerine bir noktada Andaluzler'in sayısı arttırılmaya başladı. Bu biraz milletvekilinden giriyor, biraz başkasından geliyor. Bir yerel bir dinamikten geliyor. Bizim bizim ...mahalleye de, bizim köyde bizim ile de Anadolu açın. Tamam, Milliyet Makamları açtı bunları. Zaten o noktada bunlar biraz daha sulanmaya başladı niteliği... ...ama artık öyle bir noktaya gelmişti ki bu çoktu. Genel eserler aralarında bunların hem prestij farkı var... ...hem işte satür ve eğitim açısından farkı vardı ve... ...dediler ki bundan 4-5 yıl önce biz bütün genel lise Anadolu yapacağız. Yani genel lise tabelasını indireceğiz, Anadolu tabelasını koyacağız aslında... Ve zaten operasyon böyle bir operasyon. Hani bunun ötesinde eğitimin niteliğini radikal olarak değiştirecek bir şey yok. Şimdi bugün itibariyle Türkiye'de bütün genel akademik eğitim veren liselerin hepsi genel Anadolu Lisesi olarak e, adlandırılıyor ve sınavla giriliyor. Hı. O SBS sınavıyla giriyor. Şimdi SBS sınavıyla buna giremediğiniz takdirde sizin akademik, hani akademik derken daha meslek eğitim da başka bir şey olmayan bir eğitim almak için bir opsiyonunuz yok. O zaman işte ne kalıyor? İmevatik liseleri kalıyor. Meslek liseleri kalıyor. Açık lise kalıyor. Özel lise kalıyor. Şimdi bunların dördü de öğrencinin tercihleri doğrultusunda yapmak istediği karar olmayabilir. Ne oluyor peki? İşte gazetede de bunu konuşuyor. Bu dayatma mı? Bu samimi ve bilinçli yapılmış bir dayatma değil. Peki bu ne? Bu Türkiye'de Milliyetin Bakanlığı'nın eğitim politikaları kararlarını alırken o kadar hızlı, düşünmeden, rasyonel olmayan şekilde hareket etmesinin sonucunda kendi yurttaşlarının, kendi çocuklarının ...zorunda oldukları kararlar verecekleri... ...şartları yaratmasıdır. Yani siz 5 sene önce aldığınız bir karar... ...iyi düşünüp tasarlamadan alırsanız... ...alın 5 sene sonra böyle bir krizle karşılaşırsınız. O krizi çözmek için de... ...Meslek Lisesi'nin içinde... ...lise açmayı da düşünürsünüz. Şey, genel lise kontenjanı bir anda kaldıramayacak kadar... ...arttırmayı da düşünürsünüz falan. Tabii bunun önemli bir... ...bu krize katkıdan şey de... ...geçen seneki 12 yılın zorunlu eğitim kapsamına... ...lisenin zorunlu eğitim kapsamına alınması... <Gülüyor> Çünkü oradaki öğrenci nüfusu artışını da bir anda ivmeyle karşınıza çıkarıyorsunuz. Hem daha çok öğrenci okula gitmek istiyor. Hem sizin okullarda daha az yeriniz var. Hem okulları böyle araştırmışsınız, İyi olanlar gitsin, kötü olanlar gitsin meslek sesini diye. Zaten meslek lisesinin statüsü kötü. İyice kötüleştiriyorsunuz. İyice istemeyen okul durumunu da düşürüyorsunuz. Yani neresinden bakarsanız Acayip bakın yanlış... Bir ve açıkçası çocuklar açısından da e, haklarından ihlal edildiğini düşündüğüm bir durum ortaya çıkıyor. Burada da istersen. Ha, bir şey bakka. eklemek istiyorum. Meslek Lisesi'nin e, anlamı da çok iyi algılanamıyor. Yani devletin meslek liselerine baktığı göz o, o liseyi bitiren insanın iş hayatına katılması. Hı hı. Oysa e, öğrencinin beklentisi ise okuduğu bölüme göre... Üniversite eğitimi alma gibi bir ham hayal ki bütünüyle kapalı bir alan bu. Yani adam motor sanat okuluna gidiyorsa zannediyor ki sonra makine mühendisi olabilir ya da benzer bir şey. Ama böyle bir ihtimal sıfır denecek yerde. Böyle Hayır. de bir aldanma var. Kesin var. Yani. Bu da Ve ben onun şey. haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani şunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ya bir çocuk istediği kadar okuyabilmedi Türkiye'de. Yani siz ona okumama dememelisiniz. Ya okuyamayabilir. Ama siz ona ya hadi biz seni liseden çıkıp teknisyen işçi olcan diye yetiştireceğiz diye bir mantıkla geldiğiniz zaman ama demin söylemek istediğim tam da buydu. Yani Batuhan, şey bu ama global bir sorun değil mi sanki? Ha bu da yani bir... Almanya'da bir göçmenin çocuğunun başka bir şansı var mı? ...veya Fransa'da... ...ya da topyekun Avrupa'da... ...hatta Amerika'da belli bir gelir düzeyinin altında olan... ...insanların çocukları eğer... E, ...Allah vergisi ekstra bir... E, ...yüksek IQ'ya sahip değillerse... ...tesadüfen Allah vergisi bir şekilde... ...bir şansları var mı? Bunu farklı coğrafyalarda farklı şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz... ...ama Orta Avrupa çok örnek verir evet, Almanya Avustralya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre falan... ...oralarda tarihsel olarak bu loncaların... ...meslek örgütlerinin gücü çok fazla... Meslek yani işte işçi olmak oralarda biraz daha Türkiye'den daha prestij gören ve uzun vadede ekonomik gidilir daha fazla olan yerler. Almanya ayrıştırır, Avusturya ayrıştırır, erken yaşta der ki işte göçmen çocuğu sen şuraya git, sen buraya git. Ama mesela Anglo-Sakson ülkeler bu ayrıştırma lisenin sonuna atarlar. Ya da Latin Amerika artık bu yolda ilanıştırıyor. Mesela Brezilya orta öğretimdeki bütün meslek okullarını kapatıyor. Çünkü diyor ki bu nasıl bu tarihte yani bu devirde diyor meslek eğitimlediğiniz dediğiniz şey diyor ya okulla beraber alınabilir ya da liseden sonra alınabilir. Sonra alınabilir. Evet. Şey, Garopayla'na dönelim. Ee, bu Nasıl azınlık okulları etkiledi? Ne değişecek onlar için? Ee, o o bağlamı biraz. Bir şöyle 4-4-4 meselesi yani bizim azınlık okulları da şöyle karşılık buluyor. Mesela eskiden 5. sınıfa kadardı okul ve 5. sınıftan sonra bir sınav vardı ve Bir bölüm öğrenci Anadolu liselerine veya kolejlere giderdi. Bu aşağı yarısı yarı, yarı öğrencimiz kaybeder. Geri kalan yarısı da Ermeni okullarına devam ederdi. Daha sonra bu sekiz yıllık zorunlu eğitimden sonra sekizinci sınıfa kadar genelde belirlerimizin üçte ikisi kadarı çocukların Ermeni okullarını okutuyorlardı. Ve sekizinci sınıftan sonra o sınava sokup orada da hani tam deyimiyle iyi olanlar işte koleje bilmem neye devam ediyorlardı. Bir bölüm yine işte Ermen okullarına devam ediyordum Şimdi dört dört dörtten sonra velilerde şimdi dördüncü sınıftan sonra hmm. diyelim ki bir karar verme durumu söz konusu oluyor. Olanlar oldu mesela izliyorum ben. Yani anaokulunda veya ilk dört sınıfta bir Ermeni okuluna gitsin biraz Ermenciyi öğrensin. Çünkü genelde evlerde konuşulmuyor Ermenci. Hmm. Çocuk biraz işte kendi mahallesinde arkadaşlarıyla okusun veya biraz Ermenciyi dizisin, kazansın diyor ama dördüncü sınıftan sonra bir karar ver verebiliyor. Öyle bir öğrenci kaybı riskiyle karşı karşıya kaldık. Hem dörtten, ilk dörtten sonra hem de ikinci dörtten sonra öğrenci kaybı riski söz konusu oldu. Ee, ya Aslında bütün mesele eğitim artık bir rekabetçi bir alan. Yani e, çok ciddi bir rekabet var. Mesela bizim 1990'lara kadar, 90'ın başına kadar diyeyim, bir rekabet meselemiz yoktu. Tamam çok dezavantajlı durumda okullardık hiçbir ben ben mesela çok kötü şartlarda okudum biliyorum. Ben yani damı akan sınıflarda okuduk. Soba, sobada gazımız bile yoktu. Paltolarla oturup okurduk ama Ermenilerin yani %95'i çocuklarını Ermeni okullarına gönderirlerdi. Başka bir şey düşünmezlerdi çünkü devlet okullarının durumu zaten çok kötüydü. Bizim okullarda verilen o vasat eğitim bile çok iyi kalıyordu diğerlerinin yanında. Ama sonra bu kolejlerin ortaya çıkması e, Yok, yok, yok. <gülüyor> Bu kolejlerin ortaya çıkmasıyla birlikte rekabet ortaya çıktı ve kolejler tabii ki çok daha hani sermayenin girmesiyle birlikte işte çok şaşalı şeyler ortaya çıkardılar ve bir takım aileler işte iyi İngilizce öğretiyoruz yok tenis kortu açtık yok yüzme havuzu koyduk falan diye rekabete giriştiler. E tabii ki yüzeysel bir rekabet her şeyin e, yozlaşması gibi eğitimde de bir yozlaşma söz konusu oldu ve tenis kortu yok ata bindiriyorum yok işte yüzdürüyorum çocuğu falan diye reklamlarla içeriğinin son derece boşaltıldığı Ama o parıltılı eğitim, e, an, e, reklam yani o da sonuç olarak bir reklam meselesiyle yürüyen bir şey haline gelince e, verilerimizin bir bölümü o okullara doğru meyil ettiler. Tabii biz de bu rekabette geride kaldık. Yani tabii ki bunun tarihsel pek çok sebebi var. Hani çok dezavantajlı duruma getirilmiş okullarız. Öğretmen yetiştiremiyoruz. Yani bu detaylara girer miyiz bilmiyorum ama hani öğretmenlerimize yatırım, eğitime yatırım, eğitim materyallerine yatırım e, anlamında çok geride kaldık. Bu anlamda ciddi işte 80'lerin başında 6000 bin olan öğrenci sayımız üç bine kadar düşmüştü. düştü. Yani bu tabii ki aynı zamanda bizim <gülüyor> az çocuk yapmamızla da ilgili bir şey. farklı tabii sen <gülüyor> Konya'da girebilir <gülüyor> Yani Tayyip Bey üç çocuk dediği mesele de bizdeki çocuk oranı şu anda 1.2 hani Yani şehirli bir toplum olma meselesi çok ciddi anlamda e, azalan bir toplum olmamız da tabii ki şey ama tamam. eğitim meselesine geldiğimizde buraya eğitim de... meselemize devam evet. gelelim isterseniz sanki vereceğiz. bir ara verelim gene bir müzik aramız var evet Ermenistan'ın genç kuşa halk müziği solistlerinden Razmik Badasaryan dan gelecek yine e, karabağ e, Karaban ilk barın bir şarkı dinleyeceğiz şimdi ésod melkósi nem állt, miért kumegarunat karabát, miért kumegarunat karabát? Yedni gittaskele jereli, kozene misztat mumašvarin. Akciron yedni gizmigena mi Radyo Agos. Yo soy la Rosa Saragosa y es show es... Is... Açık Radyo. Reklamlar. Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın.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 Radyo Agos. Evet. Yine eğitim, eğitim sistemindeki değişiklikle devam ediyoruz. Nereden geliyor bu bizim aklımıza? Yani tamam değişiklik yapmak isteği olabilir, zorunlu da olabilir de nereden geliyor böyle sistemler? Yani nereden üretiyoruz bunları? Nasıl düşünüyoruz? Yani kim, kimin cimpikti yani? <gülüyor> Şimdi Türkiye'de çok kronik eğitim problemleri var. Ya. Böyle taşlar bunlardan dolayı çok müzgaripler. Ve bunun içinde bir e, kamuoyu baskısı oluşuyor. Ve kamuoyu baskısına cevaben de siyasiler e, kısa ve çabuk çözümler istiyorlar. Bürokratlardan da bunu talep ediyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kısa ve çabuk çözüm eğitimde şu an karşılaştığımız sorunlara yol açıyor. Yani eğitimde e, bir defa veri temelli karar almak durumundasınız. Ki Milliyetin Bakanlığı'nın son 10 yılda daha bu yönde adımlar attığını biz gözlemledik ama bununla beraber şeyin önüne geçemedik mesela 4-4-4'ü. Yani damdan paraşütle indi, bütün eğitim sistemini darmadağın etti ve oldu. Ha. Ona rağmen bürokratlar çok özveriyle çalışıyorlar ve her zaman bunları yapmaya çalışıyorlar. İkincisi uzun vadeli şeylerini yani Ankara'da bir odada oturup Türkiye'nin bütün illerine, ilçelerine, köylerine eğitim sistemi tasarlayamazsınız. Yani Türkiye'de ben hep şunu söylüyorum. Ankara ta alıştırıyor herkesi. Halbuki ya senin en zayıf halkan için bir sistem tasarlaman lazım. En uzakta, en şartları zor, en donanımı az okuluna öyle bir şey hazırlayacak ki o da o sistem içerisinde yaşayabilecek. Şimdi bunları ve katılımcılık yok. Ya var ama az var yani. Katılımcılık yok demek haksızlık olabilir çünkü uzun zamandır şey yapıyorum ama katılımcılık da az. E böyle olunca işte SBS bir sene 3-4 tane her yıla çıkarılıyor. 3 sene sonra geri döndürülüyor. Geçen sene 66 deniyor, bu sene 69 deniyor Örnekleri çok. Anadolu'sa sunuyorsunuz, genelde sunuyorsunuz. SBS demeseniz X, Y, Z diyeceksiniz. Yani hep bir şey deneniyor böyle. Ama bütün ülkede laboratuvar gibi kullanılıyor. Ya. Önce sen bunu git küçük bir nüfusla yap. Dene, olmadı, öğren, geliştir. Yani prototip yapma, pilot yapma, değiştirme, yenileme, kendini geliştirme sürekli. Bunlar eğitim politikasının süreçlerine çok önemli. Bir yandan da suçlamıyorum çünkü Türkiye'de 2003'e kadar Milliyet Makamlı bunları böyle de yapmamış. Yani 2003'ten beri biraz daha Türkiye'nin değişen konjöktürü için aslında daha fazla gayret var da netice almakta sonuçta çok zorlanıyoruz. Yani sorun en, son, en sonunda tefidi tedrisata mı geliyor? Türkiye gibi 74 milyonun üstünde nüfusu olan, geniş bir coğrafi alan işgal eden bir ülkede, bir yandan metropolleri olan, bir yandan küçük şehirleri, sonra da mezralara kadar küçük yerleşimleri olan bir yerde... Ve tabii ki çok kültürlü, çok diddi bir coğrafyada tevhidi tedrisatı mı sorgulamak gerekiyor belki de. Ne düşünüyorsunuz? Evet, yani elbette. Yani mesela biz biliyorsunuz Osmanlı'da özel okullarmışız. Hani kendi millet sistemimiz dahilinde işte Ermen okulları, Rum okulları, Yahudi Musevi okulları ve kendi müfredatımızı oluşturuyormuşuz kendi öğretmenlerimizi geliştiriyormuşuz ve o, onun içinde bir başarılar elde edilmiş yani bu okullar tercih edilen okullar haline gelmiş hatta yalnızca Ermenilerin de okumadığı hani Suriyanilerin başka diyelim ki Ermeni okulu orada Rum okulu yoksa Rumların okuduğu aynı zamanda Türklerin Müslümanların okuduğu da okullar haline gelmiş tercih ettiği ve hatta Bazı anekdotlar var hani torpil yapılıp da hani aman benim çocuğumu bu okula al denilen Ermen okulları veya Rum okulları haline gelmiş bu Başarılı okullar. Doktorlar, Başarılı doktorlar. elbette kesinlikle eğitmiş. yani o dönemin en tercih edilen okulları haline gelmişler bu rekabet için. Özellikle bunlar, bunlar olmuş bir millet kendi anayasasını oluşturmuş işte Milli Eğitim Bakanlığı denilen şeyini de oluşturmuş o cismani meclisi içinde ve 2000 tane okulu yönetmiş kendi içinde ve o rekabet içinde başka başka okullar da tabii gelmişler. Başka misyoner okulları şunlar bunlar da oluşmuşlar ve o bir de toplum içinde Ermeni okulları içinde de bir rekabet var biliyorsunuz. Belli misyon okulları geliyorlar bir bölgeye. O daha iyi bir okul yapınca diğer e, cemaatin diğer bölümü de başka daha iyi bir okul yaratmaya çalışıyor. Böyle rekabetler oluşmuş. E, şimdi Tebit Tedisat gelmiş. Tabii ki bizim 2000 tane okulumuz sonuç olarak Büyük bölümü yok edilmişti 1915'te birlikte bir milletin yok olmasıyla birlikte anlatmaya gerek yok. Ve ondan sonra demiş ki Lozan'la birlikte demişler ki bu okulları koruyacaksın. Ama Lozan'ı uygulamayan bir devlet var ve Ermeni okullarını Rum okullarının, Musevi okullarının nereye koyacağını bilemeyen bir devlet var. Şimdi Lozan'la bunu güvence altına almıştı ama tevhid-i tedrisat diye de bir şey var. Bunu hiçbir şekilde yasalaştıramıyor. Yani bir statü verememiş. 90 yıldır bir statü verememiş bir devletten bahsediyoruz. Ve son zamanda hani son 15 yıldır da bizi sen özel okulsun ama aynı zamanda değilsin. Özel okul yönetmeliğiyle yönetileceksin ama aynı zamanda ne bileyim ona e, göre azınlık yani. okulu musun? Yani ne devedir ne kuştur. Hı hı ortalarda gezinen bir okuldu. Şimdi konular Lozan'ı da yeni hatırlamaya başladılar yani Süryanilerin yaşadığı. Yani bizim o özerkliğimizi kırdıklarından beri işte ne müfredatımızı biz kendimiz belirleyebiliyoruz, ne kitabımızı, ne öğretmenimizi yetiştirebiliyoruz. Zaten hani e, ciddi bir insani erozyon yaşamış bir toplumdan bahsediyoruz. Maddi anlamda sıkıntıları var, her anlamda sıkıntısı olan bir toplum, dezavantajlı durumdan bir toplum. Ya böyle bir şeye pozitif ayrımcılık uygulaması lazım devletin kamunun Ama bırakın pozitif ayrımcılığı her zaman bunu negatif anlamda uygulanmış bir kamu otoritesinden bahsediyoruz. Ve bu da tabii ki bizi rekabette e, al aşağı eden durum. Hı hı. E, yani bizim mesela meselelerimize baktığımızda hani öğretmen yetiştirmek olsun, materyal geliştirmek olsun. Bunlar tabii ki mesele ama esas mesele 1850'lerde kurgulanmış ve millet sistemi dahilinde kurgulanmış okullar. Şu anda bakıyorsunuz hani 15 gün önceki Ağustos manşeti. Kod diye bir şey var. Diyor ki hani Ermeni okulunda kimin okuyacağına da devlet karar veriyor. Ve teşkilatı mahsusanın muhtemelen belirlediği işte kim Ermeni, kim Rum, kim bilmem ne kodlamalarının TC'ye geçmesiyle birlikte kimin kod iki olduğuna e, devlet karar veriyor ve Ermeni okulunda sen soy kodun ise okuyabilirsin diye bir şey oluşturuyor. Evet. Halbuki 1950'lere kadar Cumhuriyet tarihinde de Bizim okulumuzda kimin okuyacağına bizim müdürümüz karar veriyordu. Hatta Süryenler, Rumlar ve Müslümanlar da okullarımızda okuyabiliyorlardı. Ama bir anda hani devletimiz tekrar o soy kodlarını devreye soktu. İşte Kıbrıs meselelerinin dalgalanmasıyla birlikte. Ve Ermeni okullarında yalnızca Ermeni kodlu olanlar okuyabilir diye ırkçı bir şey geliştirdi. Evet. E tabii ki bizim de sonuçta millet sistemi dahilinde yapılanmamız olduğu için... ...böyle bizde de bir refleks var hani... Ermeni bizim okulumuzda okusun. Biz bunları finanse ediyoruz çünkü Ermeni topluluğu e refleks oluşturuyor tabii yani. Tabii yani bu bu da danışıklı bir dövüş haline geliyor. Ama bu kendi içimizde bizi çürüten bir şey. Ve rekabet de hani rekabet diye bir şeyden bahsediyorsak. Şimdi pek çok insan bize soruyor. Yani ben bu şimdi durumda Ermeni okulunda ben çocuğumu okutabilir miyim diye. Yani çünkü başka yerlerde işte e, e, gördüğü sorunları bizim Ermeni okullarına doğru bir meyletme çocuğunu Ermeni dilinde eğitimde vermek isteyen insanlar var. Bunlar geçmişte Ermeni olup da Müslümanlaşan insanlardan da var. Normal hiçbir öyle bir Ermeni kökü olmayan insanlardan da var. Ama biz bir rekabet içinde olamıyoruz. Çünkü devlet diyor ki yalnızca soy kodun iki ise okuyabilirsin. Evet. O da onu ispat etmen lazım. O anlamda bu bunu kıracak bunu kırmak gerekiyor. Kırmadığımız bence yani yeni e, 2021. yüzyılda sırf Ermeni kodunun okuyacağı bir okulla devam edecek herhalde dünyada böyle bir sistem kalmadı sanıyorum Paklatay'da. Bir de bunu yani başabildiğimiz soy koduyla... anlamda e, okulların e, eğitim düzeyi yükseliyor. Çünkü bu tarif ettiğin ikinci kategorideki öğrenciler e, almaya çok istekli gelen öğrenciler evet. oluyorlar. Öğrenmeye çok tutkulu gelen öğrenciler oluyorlar. Onlar o özel konumu farkındalar ve buna karşılıkta performansları çok yüksek. Yurt dışından da ben böyle evet. bir iki deneyim biliyorum. Bir arkadaşımın görev yaptığı Hrant Dink okulu var Paris'te. Evet. O okul şu anda özellikle de etüt bölümüne bazı Ermeni olmayan öğrencileri de kabul etti. Ve o öğrencilerin performansının çok yüksek olduğundan bahsetmişti arkadaşım. Birkaç ay önce İstanbul'daydı. Dedi ki, e, velilerin e, ilgililiği çok yüksek. E, ben sıradan standart Ermeni velilerde görmediğim bir ilgililik görüyorum bize karşı. İşimizi nasıl kolaylaştıracakları e, kaygısını taşıyorlar. E, çocukların öğrenme performansı çok demişti Bu tabii ki çok anlamlı bir şey. yani hı hı. E, Doğru değerlendirilmesi gereken bir şey. Fakat abi tekrar bir araya gidiyoruz. Ondan sonra tekrar döneceğiz. Vaktimiz var biraz daha. Şevval Sam'dan bir şarkı alacağız. Yıllardır çok çeşitli türlerde şarkılar seslendiren bir kadın, albümler yapan. Yeni albümü Tango, yani modern ve klasik tangolardan oluşuyor. Buradan Sensiz Kaldım Geceleri. Evet. <gülüyor> bu dert açtı yeter bana bu koyaftıkların yeter sen beni tahtlarımın hepsi biter dertinden bitiyorum aşkından ölüyorum seni çok seviyorum Sevdirmek için yaktın beni içim içim Bana ne ümitler verdin artık ben seninim derdim Saçımı okşar severdi Gönlümle sen çok savaştın şimdi için benden kaçtın başıma bu derdi açtı. Yeter. Gün yüzü dertlerimin hepsi biter. Derdinden bitiyorum, aşkından ölüyorum. Seni çok seviyorum. Yet. Bana bıraktıkların yet. Derdinden bitiyordum, aşkından ölüyorum, seni çok seviyorum. Her hafta müzikalara bizim biraz soluklandığımız molalar gibi olur. Bu sefer tam da lafımızı yarar kesen böyle bölümler gibi <gülüyor> Şarkı nereden geldi? Şarkı, geldi, geldi, şarkı geldi, böyle geldi nereden gibi geldi gibi olduk ama güzel şarkıydı gene. Evet. Hakkak, Kişe, Valsam ne söylerse güzel söylüyor. Gerçi... Her çiçekten gerçekten balamayı seven bir sanatçı. Altıda öyle bir not düşmüştü ee, ama hepsinin altından da alınıp akıyla çıkıyor. Batuhan siz bir şeyler eklemek istiyordunuz demin tam şarkıya girdiğimizde. Bu bahsettiğiniz sorun bir yandan evet tarihsel tehdit ettiğinde çok alakalı ama ben aslında yakın filan da çok daha kritik bir ve önde bizim önümüzü açabilecek bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ana Yasa'dan. Hani Türkiye'deyiz, eğitimde özlediğimiz özgürlükçü ...yapıya ulaşmamız için aslında bugün en büyük engel anayasa. Yani anayasada biz özgürlükçü bir yapının ana kodlarını e, tasarlayabilirsek... ...arkasından eğitimde de benzer adımlar atmak kolay olabilir. Dolayısıyla e, anayasa tartışmalarında eğitim... ...işte ne yazık ki çok sınırlı bir çerçevede yalnızca eğitim maddesi altında e, kurgulanıyor. Ama orada toplumla ilgili diğer kararların, yani diğer normların belirlenmesi veya belirlenmesi sürecinde... ...eğitime de çok yansımları olacak. Yani bu yerelleşme meselesi bunların başında Aha. geliyor mesela. Ee, ve paralel olarak ben hep şunu öneriyorum ve söylüyorum. Yani geçen sene bunu çok aslında söyledim. Ya, evet 4-4 tane. 28 Şubat süreci çok kötüydü. Ve öyle bir eğitim, öyle tasarlanan bir eğitim reformu sürecinden... ...memleketle sürdürülebilir ve herkesin mutluluğu... ...ve kendini kabul ettiği bir sistem çıkmaz... ...dedim ki madem yanlış olduğunu düşünüyoruz hep beraber... E ...gelin doğrusunu yapalım bu sefer... ...oturalım ülke olarak hep beraber... ...eğitimden ne bekliyoruz... ...nasıl bir eğitim hayal ediyoruz... ...bu eğitimde çocuklarımızı nasıl hakikaten öğrenmelerini istiyoruz... ...bunu tasarlayalım ve bunu hep beraber yüzürlüğe geçirelim... ...ama siz dönüp dolaşıp 28 Şubat'taki süreci... ...aynı pratiklerle bu sefer yaparsanız... ...yine uzun vadede ortada sürdürülebilir olmayan bir sistem çıkıyor... ...ve evet bir yandan özelsin diyeceksin, bir yandan özelsin diyeceksin, bir yandan müdürlerini hala sen müdür sen atama devam edeceksin. Hı hı. Türk müdür yardımcısın. Türk müdür yardımcısın. Yani herhalde. bu biraz şey gibi yani bu senin gözetmenin yani ben evet. bunu sokaktaki çocuk da anlıyor açıkçası ha. yani. Açık açık da söyleniyor bu. Yani, bir milli eğitim müdürü hepsini topladı, bütün azınlık okulları müdürleri ve müdür muavinlerini ve müdürlerin mevcudiyetine Cağlon'daki binada döndü diğerlerine dedi ki müdür muavinlerine siz orada bizim gözümüz kulağı mısınız dedi. Vazifenizi doğru bilin dedi. Yani bu gizlemeye de gerek görülmeyen bir şey. Bunu diyen İstanbul İlminde Eğitim Müdürü bu açıklamadan yaşa, aşağı yukarı bir hafta sonra ya da on gün sonra çok ciddi bir yolsuzluktan ötürü görevinden alındı. Bu yedi yıl önce oldu bu toplantı yedi bu Yedi yıl önce, önce değil mi? Yani e, ve birebir e, bu ifadeyi kullandı. Siz orada bizim gözümüz kulağımızsınız. Ajanımızsınız yani başka bir de işte gizli de diyor. Ya burada korkularımızı bir kenara bırakmadığımız söyleyeyim. Çünkü şöyle oluyor. Yani sırf bu şey de diyen, yani, I mean diyen yani, İslamcıların kendi okulunu açacağından korkuyordu. Korkuyordu. Tabii tabii. E, i̇şte sectler, kendi okulunu açacağından. Evet. Yani herkes, herkes. Bir, birbirinin okulunu açmasından korkuyor bu Ruhban yerde. okulunun açılmasından ondan korkuyoruz. Hani ya tarikat okulları açılırsa filan ya açılsın vardı <gülüyor> bunlar zaten. Ya kapatılması meseleydi yani esas mesele oydu. Yani niye kapatıldı ki? Kapattık da iyi mi oldu? Bugüne baktığımızda kötü oldu. Niye kapatıyorsun ki? Hani ilahiyat okulları niye kapatıldı? Onlar niye devletin uhdesinde olsun ki? Yani? Şimdi tartışma başka yere gidecek. Bu niye'nin cevabını <gülüyor> da gene bizim gazetemizde Kültür Bakanı söyledi. Sentetik ulus yaratmak için. Evet. Elanem önce ulusal birlik oluşturdu. Sonra ulus devlet oluşturdu. Biz önce bir devlet oluşturduk. Evet. Sonra devlet için sentetik bir ulus yarattık dedi. Evet. Ee, Kültür Bakanı ve çok ilginç cümlelerdi bunlar biliyor musun? Ağustos'ta Robert Koptaş'a bu Hı -hı. açıklamaları yaptı. Ankara'da bakanlıkta görüştü e, Koptaş'la. Başka vahim şeyler de söyledi ama gerçek olan şeyler. Türklüğü ve Anadoluluğu şaibeli bir grup insan sentetik bir ulus yaratma işine girdiler dedi. Yani Anadoluluğu şaibeli derken Kafkas göçmeni veya Balkan göçmeni çalışımı yaptırmak istedi. Türklüğü şüpheli derken Sabataı çağrışımı yapmak istedi. Çalışım çok ya burada yani çalışım yapmak kolay Türkiye'de. Kolay evet ama adamcağız çok net cümlelerle söyledi. Evet. Ağustos'ta yayınlandı bu röportaj. Yani ya yaşadığımız şey bu ama şimdi işte eğitim alanından uzaklaşıyor. Ben şu üniversite meselesine değinmek istiyorum Peki çünkü. E, o konu biraz da e, benim <gülüyor> Ben son bir şey öğrenmek istiyorum üniversiteden <gülüyor> önce. Bu de, İmam Hatip de bir meslek lisesi. Onun niye öne çıkıyor? Sayı, böyle oran çok artık, mu farklı? Artık öyle olmadığını herkes kabul ediyor. Hı -hı. Yani artık bu okulların dini Aslında bir şey söyleyeceğim. Müfredatı aynı. Aynı. Yani bir fark yok. Yalnızca zorunlu din dersleri. Hı -hı. Ee, kültürel okul etosu farklı. Ha, yani düz liseye gidince aynı müfredatı görüyoruz İsterseniz seçmenin dersleri olarak din derslerini alabiliriz. Yani Hı -hı. Programı koyun yan yana. Aynı bir tek birinde zorunlu ve belki bir iki saat daha fazla öbüründe zorunlu değil seçmeli ama okul etosu kimliği ve o i̇klimi. kimliğin iklimi ve onun yarattığı algı ve bir camia yaratıyor o ya kendini ama onun için artık kimse birmış gibi yapıp imamat e ibadet demiyor onu Hı. biz Allah'tan geçtik biliyoruz ki bu imamat hani Türkiye'de daha biraz daha muhafazakar eğitim veren ve bakanlar göre de bunun talep edildiği bir okul Hı. Bu durum şey... ...Ermeni okullarının nüfusunu etkileyecek mi yani? Düz ise yok artık. Yok ya şöyle... ...etkileyeceğini zannetmiyorum. Biz açıkçası söyleyelim... ...etkilemesi tamamen bizim... ...ortaya çıkardığımız değerle ilgili. Yani biz artık şunu gördük... ...bir yaklaşık 7-8 yıl önce... ...sürekli öğrenci kaybediyorduk. Eğitime yatırım yaptığın sürece... yani eğitimde bir değer ortaya koyduğun sürece öğrencilerini koruyabiliyorsun. Çünkü ailelere şunu artık anlatayım. Ya çocuğunu göndermen lazım. Yani minniyetçi değerlerle çocuğu okula bağlayamıyorsun. Çünkü her ailenin çocuğunun gelecek kaygısı var. Ve hani bu çok dilli eğitimin bir sorun olarak ortaya konmasından ziyade çok dilli eğitimin nimetlerinin biraz ortaya çıktığı bir konjöktür yaşıyoruz aslında. Bu bizim için bir avantaj. Hani ana dilinde eğitim alırsa İngilizceyi öğrenemez, bilmem ne geri kalır filan e, saçmalığının artık e, herkese malum olduğu günler yaşadığımız için çok dileği hatta nimetlerini e, ortaya konabileceği bir konjektür yaşayacağız. Fırsat Belki, fırsatlar, fırsatlar. Bu bizim için bir fırsat. O anlamda da bizim bu rekabetin içine net olarak girmemiz lazım. Yani artık bir cemaatin okulu olmaktan, hani ne bileyim belli bir dinin, belli bir milletin okulu olmaktan ziyade Ermenicenin, Ermeni kültürünün Ermeni yani özgüveniyle birlikte geçmişte olduğu gibi o rekabete açık ve değer ortaya koyan. Okullar olmamız lazım. Bunun içinde tabii ki kamu otoritesinin bakışı, işte bizim ortaya koyabildiğimiz değer, işte geliştirebildiğimiz eğitimciler, eğitim materyalleri, ortaya koyabildiğimiz sistem ve bence ortaya koyabileceğimiz defaktolar. Yani mesela Kürt siyasi hareketi başarılar elde etmiş bir hareket. Ama mesela eğitimde defaktolar ortaya koyamadı. Hep bir slogan halinde kaldı. Ana dilinde eğitim istiyoruz istiyoruz. E yap işte kreşini aç. Anaokulunu aç. Eee yaptım bunu. Yani bir sürü şeyde de facto'lar yarattın. Eğitimci ihtiyacına belki üniversite e, karşılayabilir. Yani üniversite ama ben o getirildi. konuda hani meslek lisesi idealimiz de var mesela. Fakültabi. Hani üniversitede isteriz ama yani bakıyorsunuz Almanya'yı iyi bilen yani insan sayısı hani gerçekten el ve ayak parmakları kadar yani. Hani çok akademik düzeyde filan inanılmaz bir insani erozyonumuz var. Bunun tekrar ayağa kalkması, öncelikle anaokulumuzu, ilkokulumuzu, bilmem neğimizi çok iyi düzeye getirip, iyi, iyi bir kuşak yetiştirip belki o kuşaklarla birlikte hani öyle hayaller kurmamız çok daha gerçekçi olabilir. Şimdi derim. bu üniversite meselesinde görüşler alırken benim gözlemlediğim şöyle bir yanılgı var. Birçok insan, birçok Ermeni, Özel Ermeni Üniversitesi'ni, Ee, ...özel Ermeni okulları gibi algılıyor... ...Ermenilerin kuracağı bir özel vakıf üniversitesini... ...Ermeni okulları gibi algılıyor... Ee, ama mesele hiç öyle değil. Üniversite başka bir algı. Bir açık bir kapı. Hayır enstitü başka bir şey. Ama üniversiteden bahsettiğimizde, fakülteleri olan bir üniversiteden bahsettiğimizde bütün Türkiye'nin ÖSS sınavına giren e, öğrencilerinden bahsediyoruz. Hı hı. E, üniversite yerleştirme sınavına, seçme sınavına giren öğrencilerin önüne tercih puanında yeri olan bir şey. Yani adam kalkacak sana Nuğla'dan e, katılan bir öğrenci İstanbul'daki Er, işte bilmem Gomidas Üniversitesi'nde Ermeni dili ve edebiyatı bir diye işaret koyacak. Senin e, hizmet alanın oraya doğru evriliyor. Asla e, Ermeni okullarından gelen çocuklar tabii, tabii. değil yani. Elbette. Ermeni okulundan gelen çocuklar. Çünkü kadrolarını, eğitim eğitim kısmı, kadrolarını, belki, eğitim kadrolarını, kadrolarını oluşturmak da gene e, sadece anlamında. Ermenilerden oluşacak diye bir kuralın da yok. Ermeniliği ve Edebiyatı Bölümü oluşturacak dünya üzerinde bir sürü akademisyenimiz var. Hmm. Türkiye'de de birkaç isim olmakla birlikte yurt dışında Ermenistan'da bir sürü akademisyen var. Anlatacak daha da çok şey var bu konuda. Değinmeliyiz ama programı kapatmalıyız. Bu hafta gazetede derin işleyeceğiz bu konuyu. Haftaya sen istediğin kadar anlatabilirsin. <gülüyor> yani Konumuz, anlatmak hani, gerekiyor. Evet evet, evet anlatmak gerek. gerekiyor. Yani konuşulması gereken mevzu. Bu son şarkımızı atladık Hı. derin mevzulara da daldık. Hafta yolda görüşmek üzere hafta, hafta öyle başlıyor. Evet, Teşekkürler. Çok Teşekkürler.